Gregory Petrov'un Okul ve Hayat isimli eserinin ikinci bölümü Okulun ve öğretmenin önemi hakkında Bazı kimseler okul sistemlerinde ıslahat yapmak ve okulları yenileştirmek için işe yukarıdan yani üniversiteden başlamak lazım geldiğini düşünmektedirler. Bu anlayışta olanlara göre öğretimin ve eğitimin en zayıf ve en hasta problemleri üniversitelerde toplanmıştır. Bu düşünce belki doğrudur veya doğru olabilir fakat ne de olsa fehron evvela aşağıdan başlamak icap eder. Bu tık dışına benzer bir büyük binanın üst kat duvarlarına çatlaklıklar görülürse, bu çatlaklıklar büyür ve bina yukarıdan yıkılmaya başlarsa, bu durum bize o binanın temelinde bir çürüklük bulunduğunu, tedbir olarak da temelin açılı kontrol edilmesini ve gereken tamirlerin temelden başlayarak yukarıya doğru yapılması lazım geldiğini düşündürür. Bunun gibi üniversite müessesesinin bünyesindeki sağlam taraflarla eğer varsa hastalıkla yani çürük veya aksayan taraflarını başka sözlerle söylersek, Üniversitenin temelini teşkil eden bütün ilk ve orta dereceli okulların bünyelerindeki düzensizliklerde teşkilat ve idare hatalarında aramak ve bu konuda böyle düşünmek lazımdır. Üniversiteye devam eden gençlerin tahsil hayatlarında görülen karanlık taraflar onların daha önceki okullarda geçirdikleri öğrencilik hayatlarının karanlık tarafları ile ilgili tezahürlerden ibarettir. Üniversite öğrencileri orta dereceli okulların ruhları üzerinde bıraktıkları derin çizgiler ve izler tarafından işlenmiş bir karakterle üniversiteye girmektedirler. Üniversitenin yaptığı iş adeta hazır vaziyette olan bu heykellere daha değerli, toplu bir şekil vererek onlara tamamlamaktan ibaret gibi bir mahiyet almaktadır. Bunun içindir ki asıl dikkati gençlerimizi üniversitelere hazırlama işini üzerine almış olan ve bir gibi gençlerimizin ruhlarını işleyen orta dereceyle okullara çevirmek yani gençlerimize sağlam ve kusursuz bir şekil verecek durumda bulunan bu öğrenim müesseselerini ıslah etmek lazımdır. <Gülüyor> Profesörler üniversite gençlerinin ciddi bir ilmi hazırlıkları olmadığından, dersleriyle ciddi surette ilgilenmediklerinden ve kendilerini türlü hafif meşgaleleri kaptırdıklarından şikayet etmektedirler. Edebiyat dersleri de hayatta yapıcı rol oynamış gerçek ve örnek kahramanları konu olarak seçip işleyecek yerde zayıf iradeli insanları yalınayak takmanı ahlak ve karakterleri bozuk seslerleri tasvir etmektedir. Bu hafif edebiyata bakarak insanın adeta zamanımız aydınları arasında tasviri değer, tipler bulunmadığına ve genç nesillerin ve bunların teşkil ettikleri milletlerin ruhin cırızlaşmakta olduklarına hükmedeceği geliyor. Bunun sebebi okuldaki mevtağıdır. Bu mevtağı Okulda durdukça siz ne yaparsanız okulun bulanık ve boğucu havasını hiç ceza görmeden 5-10 sene müddetle teneffüs edemezsiniz. Düşünün bir kere. Bütün tahsil yıllarınız boyunca bir ceset etrafında hem dolaşıp durasınız ve hem de onun bozuluk kokmuş organlarından saçılan türlü hastalık mikroplarından korunmuş olasınız. Buna imkan var mı? O halde okulu nasıl delitmelidir? Okulu canlandırmak için ne yapmalıdır? Okuldaki mevlidhanın kefenini Nasıl yapmalıdır? Eski çağlarda barbar milletlerin korkunç bazı adetleri varmış. Bir yerde bir yeni şehir kurulurken binalardan birinin veyahut büyük bir devlet binası yapılırken bu binanın temeline canlı bir adamı Diri diri gömerlermiş. Korkunç bir barbarlık bu. Lakin eğer insan biraz derin düşünecek olursa, bu çok kaba, çirkin ve zalimane harekette büyük bir ideale bağlı kalmanın manasını bulur. Bu ideale göre eski insanlar her ne olursa olsun bir müessese veya önemli bir iş yapılırken şöyle düşünürlermiş. İnsan çarpan kalbini ve yaşayan ruhunu yeni yapılacak bir binanın temelini koyduğu zaman, yani insan o işe bütün hayatını ve kanının son damlasına kadar bütün varlığını ve benliğini kattığı zaman o eser sağlam olur, yaşar ve ebedileşir. Eski milletler bu kanaati beslemekteymişler. Okul hiç şüphesizdir ki insan cemiyet ve devlet hayatının büyük işlerinden ve eserlerinden biridir. Okul birinci derecede önemli bir müessesedir. Fakat biz bu önemi hakkıyla anlayabiliyor ve tam manasıyla kavrayabiliyor muyuz? Biz okulun önemini ve hayatta oynayacağı, oynayacağı rolü hissedebiliyor muyuz? Okul denilen müesseselere mensup olan insanların kendilerini, imkanlarını ve ruhlarını okula vaft etmeleri için elimizden gelenleri yapıyor muyuz? Zamanımızda öğretmenlik mesleği gerçek bir meslek olmaktan çıkmış, alelade bir sanat, bir zanaat haline gelmiştir. Okullarda bir nevi esnaf diyebileceğimiz hususi bir zümre teşekkül etmiştir. Bir kimse dış aleme ait belli bazı bilgileri kazandıktan, bunların imkanlarını verdikten ve diploma aldıktan sonra tam haklara haiz bir üye, tam haklara haiz bir üye olarak bir zanaat hocasına yazılır gibi bir esnaf cemiyetine üye olmakta ve artık her an öğretmen olmaya namzet bulunmaktadır. Bu kimsenin öğretmen olmaya elverişli istidat ve kabiliyetlerinin bulunup bulunmadığına dikkate alınmamakta, böyle bir mesele üzerine durmak lüzumu akla gelmemektedir. Bu kimsenin öğretmen olmaya elverişli istidat ve kabiliyetleri bulunup bulunmadığı dikkate alınmamakta, Böyle bir mesele üzerinde durmak lüzumu akla gelmemektedir. Çünkü öğretmenliği alelale bir iş gözü ile bakılmaktadır. İmalathanelerden birinde bir yer açılır açılmaz hemen diplomalı bir adam ortaya çıkmakta ve iş öteden beri olduğu gibi yürütülmeye başlanmakta. Makinenin çarkı dönmekte ve bu makine başına getirilen usta bütün çocuklara kabiliyet ve ferdiyet farklarının dikkate almadan herkese uygulanmak üzere verilen tek örneğe göre bu makineden geçirmektedir. Bu tarzdaki çalışmada herhangi bir hususu istek ileri sürülmemektedir. İstenilen tek şey ustanın, öğretmenin her gün iş yerine muntazam devam etmesi ve makineyi işletmesidir. Halbuki öğretmenlik hiçbir zaman bir makineyi işletme işiyle kıyaslanamaz, kıyaslanmamak lazımdır. Öğretmenlik gerçek manasıyla bir ince sanattır. Hatta en güç ve en asil sanatlardan biridir. Öğretmenlik gerçek manada bir insan teşkil etme sanatıdır. Hakiki pedagog öğretmen ise Shakespeare'den, Raphael'den, Torvaldsen'den, Kanova'dan da büyük bir sanatkardır. Shakespeare eserlerindeki kuvvetli tipler yaratmış, insan oğlunu bütün meziyet ve faziletleriyle olduğu gibi, bütün adilikleriyle ve bütün kusurlarıyla canlandıran, ölmez örnekler halinde tasvir etmiştir. Hakiki pedagog öğretmenin vazifesi de sanat eserlerinde yaptığı gibi yalnız ideal tipleri kendi eseri olarak göstermek ve tanıtmak değil, en istidatsız ve kabiliyetsiz görünün çocukları da eğiterek ve işleyerek kusursuz insanlar ve mükemmel vatandaşlar mertebesine yükseltmesidir. Rafael, bir bez parçası üzerinde sürdürdüğü boyalarla, Torvaldsen, kil ve mermer üzerinde çalışmalarıyla, sanatkarlıklarını ve yaratıcılıklarını ispat etmiştir. Pedagog ve sanatkar öğretmen de kendi sanatını ve icat kabiliyetlerini, çocukların körpe ruhlarını işlemekte gösterecek insandır. Aydın, gayretli ve azimli şahsiyetler teşkil etmek, gençleri birer iyilik sembolü ve kahramanı olacak tarzda yetiştirmek, tipleri ve kabiliyetleri başka başka dahil olsa çocuklar ve gençleri, Canlı renkler ve boyalarla yahut mermere işlenmekte olan çizgilerle, canlı şekillerle veya sanatkarane yazılarla tasvir etmek, ifade etmekten daha büyük bir hizmet sayılmasa bile onlardan daha önemli bir hizmet de sayılamaz. Ancak böyle bir işin başarı ile yapılabilmesi için hem en elverişli istidat ve kabiliyetlere hem de esaslı bir hazırlığa ihtiyaç vardır. Eğitim işi rastgele her insanın yapabileceği bir iş değildir. Günün birinde kral, Hamlet'i devamlı surette söz altı, gözaltına tutmak ve düşündüklerini onu hissettirmeden öğrenmek için kildençlerini vazifelendirmiş. Bu zat anlayışına göre çalışmaya başlamış. Herkesden gizlediğini zannedip düşünceleriyle duygularını keşfetmek için Hamlet'i türlü kurnazca yollar ve tedbirlerle konuşturmaya çalışmış. Bu durumu sizin Hamlet bir gün müzik hocasının elinden flütü almış ve onu kildençlerine uzatmış. Aralarında şöyle bir konuşma olmuş. Şu flütü alınız da bana bir şey çalınız. Ekserans prens, ben flüt çalmasını bilmiyorum ki. Rica ederim bir şey çalınız. Bunu yapamam. Bana itimat buyurunuz. Fakat görüyorsunuz ki size rica ediyorum. Ekserans prens, ben bu aletin nasıl duracağına dair bilmiyorum. Bunda bilmeyecek ne var? Parmaklarını perdeler üzerine koyveriniz. Flütün yerini dudaklarınıza dayayınız ve üfleyiniz. Bütün iş bundan ibaret. Fakat ekselans prens bu kadar yetmez ki. Bu hal müzik sayılacak sesler çıkarmak için müzik bilgisine ve sanata ihtiyaç vardır. Çok doğru. O halde bana söyler misin? Bilmediğim bir şeye el uzatamazken benim ruhumla oynamaya nasıl cesaret ediyorsun? Beni bu kadar değersiz mi sanıyorsun? Benim ruhumu konuşturmanın fizik çalmaktan daha kolay olacağını mı düşünüyorsun? Sen benim dilimi çözmek ve düşündüklerimi öğrenmek istiyorsun ama buna muvaffak olamayacaksın. Planların, beyin talihsizliğimi artırmaktan, başka bir şeye yaramaz. Shakespeare'in bu kısa muhaveresi büyük harflerle yazılarak bütün öğretmen odalarının duvarlarına asılmalıdır ve bilinmelidir ki çocukların ruhları üzerinde işlemek, onların iş alemin, iç alemlerine muhtaç olduğu huzur ve ahengi vermek, çocukların ruhlarından sevginin, iyiliğin, adaletin meredüllerini çıkartabilmek için büyük bir mahareti ve yıllarca devam eden Ciddi bir hazırlığa ihtiyaç vardır. Bu alelade bir esnafın, bir zanaatçının yapacağı iş değildir. Bu iş için insanın sanatkar ruhlu olmasından başka fıtri bir kabiliyete de sahip bulunması ve bilhassa eğitim ve öğretim işini meslek edinmiş olması şarttır. Bize diyebilirler ki, bütün okullar için sanatkar ruhlu öğretmenleri nereden bulacaksınız? Bilindiği gibi doğuştan Sanatkar ruhlu pedagog öğretmenler pek nadirdir. Bunlar yüzyılların mahsulüdür. Fakat acaba böyle mi? Bildiğimiz tabiat asla kısır değildir. Millete sayısız büyük adamlar doğuran anaların da sonu gelmiş değildir. Hayatta hastanan pek çok sayıdaki iyi, her bakımdan kuvvetli, asil, ruhlu ve yürekleri ilahi aşkla doğru insanları yetiştiren ana tabiatın ve annelerin kaynakları tükenmiş değildir. Bu ilk kaynak Anadan ümit kesilir mi hiç? Bu iki kaynak anadan ümit kesilir mi hiç? Biz okula bir Comenius, bir Pestalozzi, bir Pirogov ve bir Uşinski'yi bulmak tek ve iddiasında değiliz. Fakat Raffaeller, Shakespeare'ler ve Fidiyefler gibi dahiler de sık sık ve her sene dünyaya gelmezler. Buna rağmen sanat ölmez, var olmakta devam eder, büyük dehaların yokluğu veya azlığı tiyatronun gerilemesini, Resmin ve bilimin güzel sanatların kısırlaşmasını icap ettirmez. Bütün bu alanlarda çalışanların mutlaka daha diha mertebesine erişmiş insanlar olmaları da gerekmez. Bütün güzel sanatlar alanında çalışanlar arasında tanrı vergisi olan istidat tekabiliyet doğumlarını taşıyanlar ve kendi işleriyle mesleklerini canla seven insanlar da vardır. Aynı şeyi okullarımız ve öğretmenlerimiz için de söylemek mümkündür. Okullara alelade bir iş yeri ve bir esnaf atölyesi gözüyle değil, yeryüzünde mevcut ve varlıkların en değerlisi olan genç insan ruhunun işlendiği bir sürüdü olarak bakıldığı zaman, bu iş, bu yeni iş yeri ve yeni dava için hiç şüphesiz en elverişli elemanlar bulmak güçlüğü daha kolay yenilir. Öğretmenliği meslek olarak seçecek pek çok insan vardır fakat bunlar bugün okulların kadroları dışında kalmışlar, başka mesleklere intisap etmişlerdir. Çünkü çalışma tarzlarını yukarıda tasvir ve tenkit ettiğimiz okullar kendilerini çekememiştir. Kabiliyetli pedagog öğretmenleri okul kadrolarını alabilmek için okulları ıslah etmeye, okullara yenilik getirmeye ihtiyaç vardır. Cemiyet bunu yapabilir ve artık yapmaya mecburdur. Grigori Petrov'un Okul ve Hayat isimli eserinin ikinci bölümü burada sona ermiştir. Üçüncü bölümü dersler, öğrenciler, programlar ve ders kitapları şeklinde olup bir sonraki konuda onu işleyeceğiz.